Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât <gülhet> amalina Men yehdillellahu fe lâ ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emma ba'd. Hadisin illeti nasıl ortaya çıkarılır? Başında kaldık i̇bn Salah Rahimullah Ulûmul Hadis'te sayfa 90 şöyle demiştir. i̇bn Salah Rahimullah ulumul Hadis'te sayfa 90 şöyle demiştir. Hadisin illetlerini bilmek hadis ilimlerinin en yücesi en incesi ve en şereflisidir. Hadisin illetlerini bilmek hadis ilimlerinin en yücesi, en incesi ve en şereflisidir. Buna ancak hıfs uzmanlık ve hassas anlayış sahipleri mutlali olur. Buna ancak hıfz, uzmanlık ve hassas anlayış sahipleri mutlali olur. i̇bn Salah'ın sözleri bu kadar. Hadisin senet veya metnindeki illeti ortaya çıkarmada şu mertebeler takip edilir. hadisin senet veya metnindeki illeti ortaya çıkarmada şu mertebeler takip edilir. Bir, hadisin rivayet yolları, isnapları, bütün mutabileri ve şahitleri bir araya getirilir. Hadisin rivayet yolları, isnatları, bütün mutabileri ve şahitleri bir araya getirilir. 2. Hadisin isnadı sıhhat şartları açısından incelenir. Üç, ravilerin birbirlerinden işitmeleri tespit edilir. Ravilerin birbirlerinden işitmeleri tespit edilir. Özellikle de tedlis ile nitelenmiş olmaları olanlarına dikkat edilir. Özellikle de tedlis ile nitelenmiş olanlarına dikkat edilir. Dört vasıl, irsal, vakf ve ref bakımından, vasıl, irsal, vakf ve ref bakımından ve şeihan ismini belirtme hususlarında ravilerin ihtilaflarına bakılır. Ali msa. Vasıl, irsal, vakıf ve ref bakımından ve şeyhin ismini belirtme usullerinde ravilerin ihtilaflarına bakılır. Müdellis'in işitmesinin ispatı veya nefy'i. Müdellis'in işitmesinin ispatı veya nefy'i. Bir ravi üzerinde isnatların çoğalması. Bir ravi üzerinde isnatların çoğalması. Şaz veya münker rivayetlere karşılık, mahfuz olan yolun tercihi gibi hususlar incelenir. Şaz veya münker rivayetlere karşılık, mahfuz olan yolun tercihi gibi hususlar incelenir. 5- Sahabenin merfu olarak rivayet ettiği hadise, muhalif olarak verdiği fetva olup olmadığına bakılır. Sahabenin merfu olarak rivayet ettiği hadise, muhalif olarak verdiği fetvanın olup olmadığına bakılır. Zira İbn Mehli bu tür ihtilafı illet olarak değerlendirmiştir. İhtilafı illet olarak değerlendirmiştir. 6 Hadisin senedi metninden bağımsız olarak incelenmez. Hadisin senedi metninden bağımsız olarak incelenmez. Bilakis senet metnine nispetle incelenir. Bilakis senet metnine nispetle incelenir. Nitekim senedin zahiri sahih gözükür de metninde şiddetli münkerlik bulunabilir. Yedi, tenkid uzmanı alimlerin hadis hakkındaki hükümlerine müracaat edilir. Tenkid uzmanı alimlerin hadis hakkındaki hükümlerine müracaat edilir. Özellikle ilelül Hadis ve Sualat adı altında tasnif edilmiş kitaplara bakılır. Yani bunu fon mertebe olarak veriyoruz ki ilk altı aşama incelendikten sonra sağlamasını yapmak namına ve sualat adı altında tasnif edilmiş kitaplara bakılır. İllet kitaplarında genellikle ravilerin ihtilafları, mahfuz olan rivayet yolları, senette veya metinde meydana gelen illetler zikredilmiştir. Aleykümselam. İllet kitaplarında genellikle ravilerin ihtilafları, mahfuz olan rivayet yolları, senette veya metinde meydana gelen illetler zikredilmiştir. İlletlere dair en önemli kitaplar. Milletlere dair en önemli kitaplar. 1- El İlel ve Marifetur Rical Ahmet bin Hanbel El İlel ve Marifetur Rical Ahmet bin Hanbel Bu eser İmam Ahmet'in Abdullah bin Ahmet El Meruzi ve El-Hallal gibi ashabının ayrı ayrı rivayetleriyle gelmiştir. Bu eser İmam Ahmet'in Abdullah bin Ahmet El-Merruzi ve El-Hallal gibi ashabının ayrı ayrı rivayetleriyle gelmiştir. Yine İmam Ahmet'e izafe edilen Mesail kitaplarında da birçok hadis ve haberlere dair tasih ve illet hükümleri yer almıştır. Yine İmam Ahmet'e izafe edilen mesail kitaplarında da hadis ve haberlere dair tasih ve illet hükümleri yer almıştır. Tabi Ebu Davud, Esram'ın var, İbni Harb'ın var. Çok yani. Halalın var. Yani mesail, meseleler, sorular, sualat kitaplarından mesail. 2- El İlel İbnül Medine 3- Fevaidul Muallele Ebu Zür'a Errazi 4. El-İlel İbni Ebi Hatim Er-Razi 5. El-İlelül Kebir Tirmizi Bu beşincisi e, Sünen tercümesinin sonunda tercüme edilmiş temizim sünnen sonunda var. 6 el ilel etdare kutni. 7 ettemyiz müslim. 8 el ilelül mütenahiye İbnül Cevzi 9- Şerhu İlelit Tirmizi İbni Recep 10- Tenkihut Tahkik İbni Abdülhadi Aynı isimde Zehebin'de bir eser var Tenkihut Tahkik diye. 11- ehadisu muille muhbil bin hadi el vadi'i ehadisu muille muhbil bin hadi el vadi'i uygulamalı bir örnek ebu İshak el fezari Es-Siyer'de no 635 Musa bin Ebi Aişe'den o da Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. El-Fezari Es-Siyer'de no 635 Musa bin Ebi Aişe'den o da Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Bu bildiğiniz harika İbn-i İshak'la herhalde. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i abdest alırken ve sakalını hilallerken gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i abdest alırken ve sakalını hilallerken gördüm. Rabbim bana böyle emretti buyurdu. Ebu İshak'ın tarihinden hakim 1 bölü 149 rivayet etmiştir. Ebu İsaak'ın tarihinden hakim. 1 bölü 149 rivayet etmiştir. Hadisin rivayet yollarını araştırdığımızda şöyle buluruz. İbni Adi El-Kamil'de 2 bölü 561. Tabul eşap tire Musa bin Ebi Aişe tire Zeyd el Cezeri tire Yezid er Rakashi tire Enes radıyallahu an yolıyla rivayet etmiştir. i̇bn Adi dedi ki Ebu'l-Eşheb Cafer bin el Haristir. zeyd Zeyd-el-Cezeri ise Zeyd bin Ebi Enise'dir. Ebi Enise'dir. Bunu i̇bn bir şey de 1/20 veki tire el Heysem tire Hammma bu tire yezit tire en esradyalan yolular ibayt etmiştir. Bu rivayet yolları cem edildiğinde hadisin Musa bin Ebi Aişe üzerinde ihtilaflı olduğunu görüyoruz. Mutabi ve şahitler de hadisin Musa bin Ebi Aişe-Zeyd bin Ebi Enise Tire, Yezid bin Eban er Rakaşi yoluyla geldiğini göstermektedir. Mutabi ve şahitler de hadisin Musa bin Ebi Ayşe, Tire, Zeyd bin Ebi Enise, Tire, Yezid bin Eban er Rakaşi yoluyla geldiğini göstermektedir. Özellikle İmnebi Şeyben'in rivayetinde Musa'ya mutabat gelmiştir. İlel kitaplarına baktığımızda ise İbn-i Ebi Hatim bu hadisi El-İlel'de No 16 zikretmiş ve şöyle demiştir. İlel kitaplarına baktığımızda ise İbn-i Ebi Hatim bu hadisi El-İlel'de No 16 zikretmiş ve şöyle demiştir. Babama Mervanet Tatari'nin Ebu İsahel el-Fezari tire Musa bin Ebi Ayşe yoluyla babama Mervanet Tatari'nin Ebu İsahel el-Fezari tire Musa bin Ebi Ayşe yoluyla onun Enes radıyallahu anh'den şöyle işittiği hadisi sordum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığını ve sakalını hilallediğini gördüm. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığını ve sakalını hilallediğini gördüm. Babam dedi ki, yani Ebu Hatim, dedi ki Mervan hata etmiştir. Mervan hata etmiştir. Musa bin Ebi Ayşe bunu bir adamdan, o da Yezid-i er Rakaşi'den, o Enes radıyallahu anh'den, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiştir. Bu açıklama, mahfuz olan isnadın nakıs olan değil, ziyadele olan isnad olduğunu gösteriyor. Bu açıklama, mahfuz olan isnadın nakıs olan değil, ziyadele olan isnad olduğunu gösteriyor. Ziyadele olan isnad, eksik olan isnadın illetini ortaya koymuştur. Sonraki muaddislerin tasihleri. Başlık. Sonrakilerin çoğunda rivayet hakkında fakihlerin mezheplerine dayanmak hakim olmuş. tasih konusunda onların menhecini izlemişlerdir. Sonrakilerin çoğunda rivayet hakkında fakihlerin mezheplerine dayanmak hakim olmuş, tasih konusunda onların menhecini izlemişlerdir. Bu durum çoğunlukla illetlendirme hususunda, Bu durum çoğunlukla illetlendirme hususunda muaddislerle fakihlerin ihtilafında muaddislerin yolunu terk etmelerine götürmüştür. Bu durum çoğunlukla illetlendirme hususunda muaddislerle fakihlerin ihtilafında muaddislerin yolunu terk etmelerine götürmüştür. Tasih hususundaki bu gevşek menheç sonrakilerin çoğunun eserlerinde Tasih hususundaki bu gevşek menheç sonrakilerin çoğunun eserlerinde özellikle Beyhaki Münziri Nureddin el-Heysemi Suyuti ve benzerlerinde şahit olunan bir durum olmuştur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 Hatta hadis alimlerinin belirttiklerinin aksine olarak çok zayıf ve münker rivayetleri, mutabaat ve şahitlerle takviyede kullanmışlardır. Buraya da bir ses yaltımı lazım. Beyhaki ve suitide tasih örnekleri. Alt başlık. Beyhaki ve suitide tasih örnekleri. Örnek 1. Selam. Aleyküm Aşura gününde aile halkına bolluk göstermek hakkındaki hadis münkerdir. Aşure günde aile halkına bolluk göstermek hakkında hadis münkerdir. Bunun bilinen sahih, hasen ve hatta muhtemel zayıf olan bir tariki yoktur. Bunun bilinen sahih, hasen ve hatta muhtemel zayıf olan bir tariki yoktur. Lakin Beyhaki Şuabul İman'da 3 bölü 366 rivayet yollarını zikretmiş, sonra şöyle demiştir. bu isnatlar zayıf da olsalar birbirlerine eklendiğinde kuvvet alırlar. Ahmet ve Ukayli gibi nukkad alimler ise Ahmet ve Ukayli gibi nukkad alimler ise bu bapta gelen hadisleri zayıf görmüşlerdir. <gülüyor> Ahmet ve Ukayli gibi nukat alimler ise bu bapta gelen hadisleri zayıf görmüşlerdir. <gülüyor> El-Muallimi Raymolla Beyhaki ve Suiti'ye itiraz ederek Şevkani'nin Fevaidul Mecmua Ta'likinde sayfa 100 şöyle demiştir. Muallimi Raymullah, Beyhaki ve Suyuti'ye itiraz ederek Şevkani'nin Febaidul Mecmua talikinde yani dipnotunda sayfa 100 şöyle demiştir. Bilakis bunlar birbirini zayıflatır. Beyhaki'den aslında çok fazla örnek çıkarılabilir çünkü hep Şafii mezhebi onda ağır bastığı için taasubu. Mezhebinin desteklediği yerlerde bu taasubunu çokça belli eden birisi. Hatta İbnü i Türkmani Cevherunaki adıyla şerh yapıyor Beyhaki'nin sünnelini. Orada Beyhaki'nin yanıldığı yerleri taasub gösterdiği yerleri teker teker belirtiyor. Örnek 2 Hayrı güzel yüzlülerin yanında arayın. Hadisi hakkında Suyuti Hayra güzel yüzlerin yanında arayın hadisi hakkında Suyuti bu hadis benim inancıma göre hasen sahihtir demiştir. El-Muallimi sayfa 70 şu sözleriyle itiraz etmiştir. Kendi görüşünü beğenerek işte böyle diyor. Kendi görüşünü de beğenip... İnan... He? Şimdi... <gülüyor> şey olarak yani isnad olarak hiçbir tutardalı yok. Yani benim inancıma göre diyor bu Hasen sahihtir. Yani müzirinin tashihi. Başka bir inşallah. Münzirinin tashihi. Bir sonraki derse. Subhanekallahumma ve eşhedü en la ilaha ile ente ve ve